Elbette özellikle 1838 senesinden sonra şehirde ciddi değişiklikler olmaya başlıyor. Planlar var şehir için yaptırılan. İstanbul'un ilk ölçülü haritası Fransız Sefarethanesi'nden mühendis Kaufer'in aldığı 1 bölü 25 bin ölçekli harita. Ee, o haritaya baktığınız zaman Osmanlı kent dokusundan farklılaşmış hiçbir kesim görmüyorsunuz. Ee, e, kent dokusu daha ziyade Ebniye nizamnameleriyle dönüşmeye başlıyor. Ebniye nizamnameleriyle ilgili daha önce e, konuşmuştuk. Ee, i̇kinci Mahmut Moltke'ye yine bir plan yaptırıyor ondan da bir parça konuşmuştuk o da 1 bölü 25 bin ölçekli 1836-37 tarihli haritalar onlar o harita üzerinde geleneksel kent dokusundan tek farklılaşan Selimiye Kışlası etrafında kurulan Selimiye Mahallesi böyle bir ızgara doku Çevresinden hemen farklılaşan bir mahalle, Kışlaların şehri nasıl değiştirdiği önemli bir nokta. 18. yüzyıldan itibaren aslında batılaşma hareketleri içinde şehri değiştirmeye başlayan büyük ölçekli anıtsal yapılar, Kışla binaları. Şimdi bu Selimiye Kışlası ve çevresi de grid sistem, ızgara sistem, ortogonal sistem dediğimiz e, e, mimari de e, bir yeni e, çevre oluşturuyor o dönem için. Yoksa bu, bu ızgara sistem e, Roma devrine hatta çok çok daha öncesine e, Harappa uygarlığına kadar e, giden bir e, geçmişi var. E, şehrin planlanarak e, biçimlendirilmesini e, bize anlatan bir e, yapı dokusu. Üçüncü e, Selim o mahallede yapı adalarının köşelerine örnek konutlar yaparak e, binaları e, etkilemek istiyor. Osman Nuri Bey o mahallenin planının Melling tarafından yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Melling'i de daha önce e, konuştuk. E, enteresan bir adam. E, Hatice Sultan'la araları çok iyiydi. E, saraya hizmet ediyordu. Hatırlarsanız Hatice Sultan'la aralarında... ...latin harflerle yazdıkları notlar birbirlerine kim bilir hangi program... ...şimdi programı hatırlamıyorum ama bunları detaylı bir şekilde konuştuğumuzu hatırlıyorum. 1802 senesinde Topkapı Sarayı çevresi için bir mevzi planı yapmış Meling. Osman Nuri Bey, von Moltke'nin hazırladığı harita üzerinde planlama yapıldığını söylüyor... Ee, bir de o 1839 tarihi bir ilmu haber var. Orada e, e, e, şehir içinde yapılması öngörülen yollar bildiriliyor ilmu haberde ee, 1839 tarihli dedim değil mi? Baba Hümayundan Divan yoluyla Aksaraya Aksaray'dan silivri ve Mevlivihane kapılarına, Sultan Beyazıt'tan Edirne Kapısına, Çarşamba Pazarından geçilerek Eri Kapıya, Kadırga Limanından 7 Kuleye, bir de e, sur içinde Bahçe Kapıdan e, Eyüp Ensari türbe Türbeyi Şerifeleri e, civarına diye e, devam ediyor. E, ifade 20 zira genişliğinde olacakmış bu yola, yollardaki plandaki yollar. O 20 e, zira da zira Osmanlı üzerindeki bir ölçü birimi biraz da değişir. Şimdi aslında parmak ucundan dirseğe kadar olan uzunluğu ifade eder. 64 santim gibi ortalama bir uzunluk alabiliriz zira için. Aslında 75 santim 90. Farklı durumlarda farklı uzunluklarda alınabiliyor onu da söyleyeyim. Şimdi bu kararlar alınıyor ama. Plan kararları doğrudan uygulanmıyor ee, ve o, o il muhaberde e, geçen imar e, nizamnamesi niteliğindeki hükümlerin ne kadar uygulandığı da e, belirsiz. 1845 yılında mühendisane öğrencileri tarafından yine bir harita e, hazırlanıyor. Orada bir takım uygulamalar yapıldığını görür gibiyiz. Kagir yapılaşmanın 1850'lerden sonra başladığı da söylenebilir. İlhan Tekeli Boğaz içindeki ilk kagir binanın Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılan Beykoz Kasrı olduğunu söylüyor. Yapımı 1845'te başlamış, 1848'de tamamlanmıştır diyor ama bir taraftan da başka bilgi daha var elimizde. Fosatti kardeşler tarafından e, yapılan e, Mustafa Reşit Paşa sahil sarayı o da 1847 tarihli e, Cengizcan e, çıkarmıştır e, onun belgelerini. Çünkü e, işte şu ansiklopedide bu ansiklopedide internette e, birçok yere e, bakarsanız eğer göreceğiniz şey Mustafa Reşit Paşa tarafından 19. yüzyılın ikinci yarısı başlarında. Bir de 1853-1863 tarihleri verilir. Balyan ailesinden Mimar Sarkis ve Karabet Amira Balyan'a saray niteliğinde kagir yalı yaptırılmıştır diye geçer. İnternette bu bilgi tekrarlanıp duruyor. Ondan sonra da Reşit Paşa'nın oğlu Galip Paşa Sultan Abdülmecit'in kızıyla evlenince Balta Limanı sahil sarayında işte Fatma Sultan Sarayı deniyor filan diye de bu hikaye böyle çok tekrarlana tekrarlana devam eder ama bunun böyle olmadığını, bunun doğru olmadığını biliyoruz. Neden? Çünkü Cengizcan bunu buldu çıkardı. Doktora çalışmasında yıllar önce o belgeleri buldu, çizimleri 1847 tarihli olarak geçer onun doktora çalışmasında Sahil Sarayı'nın ihtişamı ile onun yanında sönük kalan aynı ekibin aynı işveren için 8 yıl sonra yaptığı 1855 tarihli Hünker Dairesi diye söz eder o Hünkar Dairesi Balta Limanı Kemik Hastanesi'nin yanındaki bina çünkü Reşit Paşa 1858'de ölünce hamilerini kaybetmiş oluyorlar dolayısıyla da fosatilerin ...etkinlikleri de daha küçük boyutlu yapılarla sınırlanır. Ondan sonra da ülkelerine geri dönmek durumunda kalıyorlar. 1858, 19 Ağustos 1858'de ülkelerine dönmüşler. Şimdi dolayısıyla Mustafa Reşit Paşa Sahil Sarayı mı daha önce, Beykoz Kasrı mı daha önce... Ee, bir de şöyle bir bilgi de geçer Mustafa Reşit Paşa sahil sarayından ilham alınarak Dolmabahçe sarayının yaptırıldığı ee, hani söyleyip şu an hiç ispatlayamayacağım bu söylediğim şeyi nereden <gülüyor> öğrendiğimi okuduğum şimdi çok iyi hatırlayamadım dolayısıyla çok yakın tarihimizde inşa edilmiş yapılarla da ilgili her şeyi çok net bilemeyebiliyoruz. Bunlar tabi belgeler ortada ayrı. İlhan Tekeli'nin çalışmaları da elbette çok kıymetli. Sonradan yapılmış araştırmalarla bulunan bilgiler yeni tarihleri bize veriyor. Şimdi orası öyle enteresan. Bir de e, e, yanan süvari kışlasının kagir olarak yenilenmesi var 1851 senesinde. Süvari kışlası yanan süvari kışlası derken de Kuleli asker lisesini e, kastediyorum. Ondan sonra Dolma Bahçe Sarayı var e, 1853 tarihli. E, yine İlhan Tekeli. Tarihi Yarımada'da yapılan, Yarımada'da da yapılan ilk kâgir konak için Süli Paşa'nın Horhor'da yaptırdığı konaa söyler 1855 diyerek. Bir de arkasından Kantarcılar'da İbrahim Eten Paşa, Vefa'da mütercim Münir Paşa, Sarı Beyazıt Mithat Paşa, ondan sonra da Zeynep Kamil Konağı ki onun yerinde günümüzde Fen Edebiyat Fakültesi binası var. 19. yüzyılda çok hızlı bir şekilde şehir değişmeye başlıyor çünkü Kagir yapılar yani bunlar şehirde başka Kagir yapı yok muydu elbette vardı ama 19. yüzyılda çok bilinçli bir şekilde re dönülmesi söz konusudur yangınlar nedeniyle bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. devlete de 5 yıl yattım hapiste haber uçtu devlete de 5 yıl yattım hapiste yedi düvel zindanından beterdir yedi kule yedi düvel zindanından beterdir yedi kule nargilden duman duman hayıldım aman aman İstanbul güzel ama Sabitleri pek yana Beş yıl bana şaştı dan argilem buna şaştı 5 yıl bana yaraştı dan argilem buna şaştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı Sarmacı cigaram yanar sevkerim yanar teniniz güzel ama haber uçuranlar var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 İstanbul güzel ama, sabitleri pek yana. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecdiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de 19. yüzyılda o 1840'lı yıllarda bir kere önce 1839 ilmi haberine göre e, alınan kararları uygulamaları söyledik. E, şehirde açılacak yollarla ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediyor. 1848-49 nizamnameleri var. E, 1845 yılında Mektebi Harbiye'de bir ıslahat yapılıyor ve ona e, paralel olarak... Pangaltı'da yeni bir bina inşa ettiriliyor. 1847 yılında bitmiş okul bu binaya taşınıyor. 1848 yılında da yine nizamname uyarınca iradeyi i seniye ile okulun karşısında 27 hektarlık bir alan bina yapımına açılmış. Nizamnamedeki en geniş ölçülere göre yüksek tutulmuş yollar yollar 20 zira yapılmış örneğin e, nizamnamedeki e, ölçülerin daha çok var olan kent dokusunun e, genişletilmesi için düşünüldüğü e, çıkarımını yapabiliriz diyor İlhan Tekeli. E, ama o kararlar bir süre gecikmiş e, çünkü 1851 tarihli haritada o uygulamalar görülmüyor. Ondan sonra Perada ya yani Beyoğlu'nda e, talepler artıyor ve Sultan'ın bu dönemde perada konut talebinin ve bina yapma izni olan arsa değerlerinin e, çok hızlı artması üzerine buralarda bazı kişilere ödül olarak bina izni e, verdiğini ubiciniden öğreniyoruz e, 1852'de e, Sultan Doktor Smithssere Tophane'den kulluğa çıkan yol üzerine geniş bir arazi ve oradan da Avrupalılara ev inşa etme hakkı bağışlamış. O arazilerin değeri 3 yıl sonra 100 katına çıkmış. 1956 Aksaray yangınında bir nizamname uygulanıyor. O çok enteresandır. 748 bina yanıyor. Aksaray yangını çok meşhur. Ondan sonra e, Storari planları gelir işte bir İtalyan mühendistir e, Storari. O, o bölgenin haritası aldırılıyor ve yeni yol ve parsel e, planı yaptırılıyor ve geometrik olması isteniyor yol şemasının. E, Pangaltı planına göre daha dar e, tutulmuştur. E, e, ondan sonra da 1863'e kadar olan bütün büyük yangınların isimleriyle işte Ekrem Hakkı Ayverdinin 1875 tarihli harita, Stolpe haritalarının karşılaştırılmasından o haritaların uygulandığı anlaşılıyor. Şimdi mesela Fener'de, Kadıköy'de bunlar hep 1855 tarihli. Edirne Kapı'da, Un Kapını, Ayvansaray, küçük Mustafa Paşa yangınlarından sonra Nizamname'nin uygulandığı anlaşılır. Nereden anlıyoruz? Çünkü o işte ızgara sistem kullanılmıştır buralarda. Izgara sistemi gördüğünüz her yerde yapılan binaların meydana gelen yapılaşmanın emniye nizamnamelerinin peşi sıra uygulandığını anlayabilirsiniz. O, o düzenlemeler sayesinde de gönümüze ne ulaştıysa ulaştı yapı olarak. Sonra bir de 1858 senesinde 6. daireye belediyenin çalışmaya başlaması var. O da çok önemli. Bu bölgedeki imar faaliyetlerinin işlemeye başlamasını sağlıyor. Galata Köprüsü'nün Karaköy ayağında bir düzenlemeye gidiliyor. Kent içi ulaşımı sağlayan işte vapurların iskelesi, şarapçı dükkanları, rıhtıma bağlı ticari faaliyetleriyle kent merkezinin en sıkışık noktalarından biri olduğunu Anlatıyor İlhan Tekeli oradaki bazı işte kötü durumdaki binaları, dükkanları yıkıyorlar, yolları genişletiyorlar, düzeltiyorlar ve açılan alanlarda bir iş hanı yapımına girişiyorlar. Küçük ölçekli bir kentsel yenileme projesi fakat Galata bankerlerinden borç alınıyor. Öyle de çok mali bakımdan başarılı bir proje olmamıştır bu. Cadde-i Kebir yani İstiklal Caddesi'ni Karaköy rıhtımına bağlayan ve araba geçmesine elverişli yolun açılmasıyla ilgili bir şey. Mevlevi mezarlığının bir kısmı gidiyor o projeyle. Dervişler tepki veriyorlar ama yine de uygulanmıştır. Biraz da öğreniyorlar tabi bu uygulamaları yaptıkça nasıl yapılacağını daha iyi öğreniyorlar ve haritaları subaylar almaya başlıyor 1860'lı yıllardan itibaren artık. Bekir Paşa 1840 yılında Londra'ya eğitme gönderilmişti Abdülmecit tarafından. Geri döndüğü zaman mühendishane-i Berri Hümayun nazırlığına atanıyor. Ee, o da bir plan hazırlıyor bu dönemde. Fakat e, e, kayboldu, yani kayıp bir e, plan. Eğer sonradan bulunduysa ben onu bilmiyorum. Planın da tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor fakat paşanın akrabalarından Mehmet Eşref Bey anlatmış İstanbul'un birer sanat abidesi olan camilerini esas tutarak bir şehir planı hazırladı diye bütün İstanbul'un yolları yüksek mabetlere doğru geliyor. Camiler, geniş meydanlar ortasında kalıyor ve çeşitli mahalleler arasında parklar, bahçeler yapılıyor. Bütün çeşmeler, sebiller, türbeler ve medreselerin etrafı açılmış ve Avrupa treni İstanbul'a bu plana göre geliyormuş. İstanbul'un en büyük garı 7 Kule'de bulunan Kazı Çeşmede yapılıyor. İstanbul surlarının kuledeki o yıldızlı kapısı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği kapı farz edilerek o yıldızlı kapının bulunduğu yere büyük bir zafer takı şeklinde bir kapı planı yapılmış. Avrupa treni o kapı önünde duruyor ondan sonra da şehre girmiyor. Şehre atlı tramvayla giriliyor ve şehir içinde de atlı tramvay işletiliyor. Ondan sonra 1864 Hoca Paşa yangını var meşhur. Sirkeci'den Kumkapı'ya kadar çok büyük bir alan yanıyor. Sonra Kumkapı Kadırga'da da iki büyük yangın çıkıyor. 3551 binalık bir yangın düşünebiliyor musunuz? Haliç'ten Marmara'ya, Ayasofya'dan Beyazıt'a kadar uzanan bir alan. Ee, dolayısıyla da o yangın kent merkezinin İstanbul yakasının e, yenilenmesine ve 1863 Ebniyeb Türk nizamnamesinin uygulanmasına olanak veriyor. Çünkü yangın yerlerini kullanıyorlar e, şehri yeniden düzenlemek ve imar etmek için. E, alanda yolların genişletilmesi öngörülüyor, binaların kagir hale getirilmesi e, öngörülüyor ve bu, bütün bu kararları da ıslahatı Türk komisyonu alacak komisyon başkanı. Ee, ve, ve üyeleri e, bunun için e, çalışıyorlar o dönemde. E, önce yangın yerinin haritasını erka, erkan Harp subaylarına e, çıkarttırmışlar. Haritada e, e, 1863 tarihli e, Ebniyev-Turuk nizamnamesine uygun şekilde yollar e, genişletilerek ve düzeltilerek e, parseller dikdörtgen hale getirilerek bir mevzi plan hazırlanıyor. En geniş yol e, 25 arşın işte zira e, divan yolu e, görülür. E, ondan sonra da e, e, daha düşük ne o işte 20 zira genişliğinde Mahmudiye, Kumkapı, Nur Osmaniye gibi caddeler var. O yolların altına kanalizasyon e, döşemişler. Ee, ve ana yollar dikdörtgen biçimli taşlarla, ara yollar Arnavut kaldırımı ile yapılmış ee, ve e, Lağımcıbaşı Ali A yönetiminde e, işler e, yürütülüyor. Kagir yapı zorunlu tutuluyor ve Kagir yapıları da ucuz, ucuzlatmak için e, yapı malzemesi e, üzerindeki vergiler kaldırılmış ee, daha kolay taşınılabilsin e, diye önlemler alınmış hatta e, komisyon tarafından yapı malzemesi imalatına girişilmiş o plan e, komisyon eliyle e, başarılı bir şekilde uygulanmış e, 45 bin altınla bu o, e, operasyonu gerçekleştiriyorlar e, ve de e, kullandıkları kaynak da kısmen sultanın hazinesi kısmen maliyeden bir de parselleme sonucunda elde edilen arsaların satışından sağladıkları para finanse ediyor. Ve de başarılı olduğu için yaptıkları işler o komisyona yeni görevler verilmiş. Ayasofya'nın önü, Beyazıt Meydanı, Unkapanı Caddesi, Azapkapı, Karaköy Caddesi. Beyazıt Aksaray tramvay Yolunun açılması, hatta Sultan Hamam Bahçe Kapıdaki düzenlemeler de o ok komisyon eliyle yapılıyor. Eski sarayı çevreleyen duvarların bu dönemde yıkıldığı anlaşılabilir veya düşünülebilir. Ondan sonra da işte başka türlü bir takım yeniliklerle nedir o? Dersaadet şehrevanetini zamlar mis filan çıkarılıyor. Bu komisyon lav ediliyor. İstanbul yakasında komisyonun çalışmaları sürerken Galata tarafında da 6. daire çalışmaya devam ediyor. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Bu konuları konuşmaya devam etmeye niyetim var. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.